إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا. من يهته الله فلا له، ومن يذلل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وعبد الله وعبد الله وعبد الله وعبد الله وأشهد أن محمدا ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله fakayda Hadi Hadi Muhammedin sallallahu aleyhi ve O Şerl umurları muhtesatılar ve bir da ve kulla bidatın dalalı Demek ki e, fıtri değerler, hasletler e, birbirinden tefrik edip varlıkları hissedildikten sonra, yani varlığı hissedildik birbirinden tefrik edildikten sonra, o mevzuya dönük olan vahide gelen emir neyi, haberleri taştık ne varsa, mutlak onların her birisinin altyapısıdır bu. Demin, az önceki derste Ebu Süfyan'dan verdiğim örnek gibi eğer o cüz, fıtri bazdaki, o cüz bozulmuş ise, yani selametini kaybetmiş ise, imana muhatap olunduğunda, vahiy geldiğinde, Resul ve Risalet haberi ulaştıktan sonra, da onun üzerine ikame edilecek olan imani cüz, tabansız olacaktır, yani izeminsiz olacaktır, asılsız olacaktır. Çünkü fıtri bazda sahip olduğumuz bütün değerler, İmanda muhatap bulduğumuz emirlerin, nehilerin, haberleri tasdik yönünde ne varsa hepsinin bir tabanı mesafesindedir. Aynı sevgide olduğu gibi. Sevme denilen hasretler da var. Kur'an'a, sünnete baktığınız zaman o sevme duygusu Allah'a imanda, Allah'a birlemede malzeme olan bir altyapıdır. Ve onunla beraber insanlar bir imani gerçeği gerçekleştiriyorlar ve o tevhid'i gerçekleştiriyorlar. Allah Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresindeki buyurduğu bir ayet kelime de. "O İnsanlardan bir kısmı Allah'a denk ve eşler edinerek Allah severmiş gibi onu severler. Halbuki iman edenlerin Allah'a olan muhabbeti daha güçlüdür. diyor. Gösteriyor ki sevme denilen duygunun harcanması imanın altyapısı tevhidin altyapısı gerçekleştiği cüzler oluyor. Çünkü orada sadece beni seveceksin derken yani beni sev derken sevme denilen hasret bizde olmasaydı biz sevmeyi anlayamazdık. Bunu anlatabildin mi? Bu neye benzerdi? Ve okuma yazma bilmeyen birisine al şunu okuma demek gibi. Ve görmeyen birisine şuna bak demek gibi olur. Fıtraten bir de sezgi denilen şeyin altyapısı var. Eğer tahrif edilmeden yani bozulmadan imana ulaştırılmış ise onun üzerindeki iman bina edilirken Sağlam bir temel üzerine, sahip bir esastan kalkacaktır. Verdiği örneklere bak, sahabenin sevgisine. Çünkü <gülüyor> <gülüyor> iman edenlere Allah yolunda cihadı emrederken, analarınız, babalarınız, çocuklarınız, mallarınız, mülkünüz size Allah'tan ve Resulün, da, Resulünden daha mı sevgili diyor? Birileri Allah'ı sevdiğini iddia ediyor. Allah'ı seven bana tabir olsun diyor. Ve bir mümin diyor kendi nefsi için neyi istiyorsa kardeşi için onu istemedikçe, sevmedikçe. Ve bir mümin olamaz diyor. Şöyle bir Kur'an'a sünnete baktığınızda sevgi denilen şeyle alakalı birçok imani ve tevhidi cüz bulursunuz yani Fıtraktan bu selametlice İmana ulaştırılmış ise geçerli. Korkuya bakın, korku da imandan bir cüz, tevitten bir cüz olarak geçiyor. Sadece benden korkun diyor. İman edenler sadece benden korkar. ve La ilaha illa ana sattakon. Benden başka korkulacak ilah yoktur diyor. Fıtraten biz neye sahipsek, diyelim güven dediğimiz duygu insanlarda güven vardır birisine güvenme ihtiyacı giderilmeli. ve sadece bana güvenin, tevekkül edin diyor. Yani bunu sadece örnek olarak veriyorum, ee, sahillerine de emsal olsun diye, yani anlayabilirsiniz. Bir de nedenli bir hasret var, ise fıtraten veciz olunduğumuz, donatıldığımız o mutlak imanda bir emrin, bir meyin muhatabıdır. Veya kayıptan gelen bir haberin geçmişe doğru verilen bir haberin neyse artık geçmişten, gelecekten ve bu kayıptan bunlara dönük bütün hasretler bizde var. Tabanı var. Bunlar da bunlara muhatabı olarak gündeme gelir. Onun için e, fıtratı selametlice, salimce imana ulaştırmada, biz vicdanı e, denge unsuru tutarız. Yanlışın doğrunun tespitinde Ölçü olarak kullanılır. Çünkü fıtri şeylerden ancak vicdan tesirlenir. Ya üzülür veyahut da sevinir. Ya memnun olur ya da memnun olmaz. Memnuniyetsizliği gündeme gelir. Bu gösterir ki imanla sabit olan, imanla gelen hiçbir şeyden fıtrî ortamda yaparsa öyle bir yani imani bazda vahye demek hata da olsa onunla muhatap olmadığı için ondan sorumlu değildir. Fıtri bazdaki sorumlulukları bir çerçeve dahilinde ele alınmıştır. Bunu yıpratmamalıdır. Bunu selametlice götürmelidir imana. Sonra imanı sahip bir şekilde buna ikame, bina edebilir. Burada devamlı yanlışı doğruyu fıtri bazda vicdanla temin ederiz derken biz aklı burada sorumlulukta bir unsurdur. Yani mükellef olan insanın, balik olan insanın aklı varsa yükümlülüğü mevzubahistir. Aklı yoksa yükümlülüğü mevzubahist değildir. Akıl doğrunun da ölçüsü değildir. Az önceki derslerde Resul'den verdiğim örnek gibi Allah Peygamber aleyhissalatü vesselam ayeti kerimede vahiy gelmeden önce sen iman ve kitap neydi bilmiyordun diyor. ha Demek ki vahiy kati, iman, akıl. akıl katiyetle vahyin e, muhatabıdır, ondaki doğruyu yanlışı ayırt eden bir unsur değildir. Bunun için mükellef olandaki akıl sorumluluğu getirip, bu da bir hasnettir fıtraten sahip olduğumuz, e, aklın fıtri e, kısımdaki sorumluluğu, yükümlülüğü, idraktır deriz. Yani bir şeyi anlayabilme. Fıtri bazdaki yükümlülükte akıl çok önemlidir. Bu yaratıcıyı bulabilmeden, e, yaratıcının varlığını hissedebilmede, kabul etmeden ki Allah'ın verdiği bütün örnekler de böyle. Onlar bakmıyorlar mı deve nasıl yaratılmış. E, bu cümleyi incelersen devenin yaratılışına baktığında yaratanın sanatı gündeme çarpılır gündeme gelir. Bir çiçeğin yaratılışına baktığında, yaratıcının kudreti gündeme gelir. Kafanı dönder bak semaya bir çatlak var mıdır, dileksin nasıl dikilmiş. Verilen örneklerin, misallerin hepsin akla hitap eder doğrudan doğruya. Yani aklın idrakine, aklın o gerçekleri yakalayabilmesi için vesilelerini sunar. Vahide ise aklın görevi katiyetle bu değildir. Aklın görevi teslim olmadır. Akıllılık nedir? Vahyi yorumlamak değildir. Vahye olduğu gibi teslim olmaktır. Hoşuna gitse de gitmese de. Sevsen de sevmesen de İbris'in Adem'e secde etmesi hoşuna gitmedi. Ben ondan daha eftalım dedi. Aklı bunu hoş görmedi. Ama Allah ne dedi? Sana emretmiş olduğum halde İki elimle yarattığıma neden secde etmedin? Burada ne demek diyor Benim emrettiğim şey senin hoşuna da gitmese. Kendini ondan daha faziletli de görsen, ona secde etmekle emrolun mu sen? Ben emrettim. Burada aklın yorumlamamalıydı. O aklını yorumcu olarak koydu ortaya. O ateşten yaratılmıştı. O topraktan kendisinin daha ektatı olduğu. <gülüyor> akıl bunu böyle yorumlar ama bu yaratıcıya bir isyansa o akıl seni helaka götürmüştür. Halbuki aklın akıllılığı neyle belli olur orada? Hemen emre itaat etmekle. <gülüyor> Onun için bazen derler İslam dini akıl dinidir. Ee, İslam dini akıl dini değil, akıllıların dini. Bu iki ifadenin arasında baya bir fark vardır. Birincisinde aklın yorumuyla hareket etme var. İkinci kısımda aklın teslimiyeti mevzubayır. Akıl vahye gelen emre neye habere teslim olursa akıllılığın gündeme gelir. Ama fıtri bazda öyle değildir. Fıtrat da aklın görevi neymiş? İdrak imanda ise aklın görevini yapmıştık. Hoşuna gitse de gitmesede. o dersleri de dinlerse daha önce yapılan dersler var dedim. Biraz başlık şeklinde temas ederek gidiyorum. Çünkü başlıkları tutarsanız bu baş, zihninizde tutarsanız bu başlıkların altını doldurmak kolay olur. Önce başlıkların akılda tutulmuş olması gerekir. Ha burada Tekrar bir ayrım da yapmak gerekirse kulluk dediğimiz eylemin biz kulluktan bahsediyoruz. Ama hangi bazdaki kulluktan bahsettiğimizi yazan birisi yazısında, konuşan birisi konuşmasında dinleyene hissettirmesi gerekir. Dinleyenin de hangi bazdaki kulluktan bahsettiğimizi yakalamalı. Az önce ayeti kelimeyi verirken Buradaki şirki genel anlamda hemen tevhid-i bazdaki şirk olarak anlamayacaksınız. Anladığın andan itibaren bir tekfirci olmaktan kurtulamazsınız. Harici olmaktan kurtulamazsınız. Ha. Şirk her ortaklıkta mevzu bahistir. Sadece Rab olarak bir yaratıcı olarak tanıdığına fıtri bazdaki şirk hangi bazda olur? İsim ve sıfatlarında şirk koşamazsın çünkü isim ve sıfatlar vahiy ile bildirilmiştir. Unuriyetinde şirk koşamazsın o da vahiy ile bildirilmiştir. O zaman bir Rab, Rabb'in varlığını kabul etmişken başka bir Rabb'ı da ona ortak edinirse. Aynen ayeti kerimede de emrettiği gibi ey insanlar ya ey yuhannar o bu rabbakum ellezi halakakum ve olanlardan önceki insanları da hatırlayın. İşte bu da Allah'ın birazcık daha büyük bir kulluk Allah'ın birazcık daha büyük bir kavramı. İşte bu da Allah'ın bir cümle zikrederek bu ve sizden öncekileri de yaratan bir kavramı. İşte bu da Allah'ın birazcık daha büyük sizi ve sizden öncekileri de yaratan Rabb'a Rabb'ımıza kulluk edin cümlesindeki fark ne? Demek ki insanlar birçok Rabb edinirler. Sizin kulluk edeceğiniz Rabb sizi de sizden öncekileri de yaratan Rabb'a olmalı. Firavun diyor ya, ben sizin en büyük Rabb'inizim. Veya Yusuf Aleyhisselam o rüyanın tevilinde gelen hizmetçe git Rabb'ına söyle kralına söyle diyor orada aslında kral diye geçer. Anlamı doğru ama bence Rabb'ına deyip Beynel Kavseyn yapıp sonra krala deseydi en azından okuyanlar Rabb kelimesinin mecazi olarak daha nerede kullanıldığını hissedebilirlerdi. Doğrudan doğruya kral deyince orada kral kelimesinin bizzat geçtiğini düşünüyorlar. Birçok Rabb olabilir. Ha Bizim ibadet edeceğimiz Rabb sizin ibadet edeceğiniz Rabb yaratıcı olandır. Sizi de sizden öncekileri de. Yani geniş anlamıyla kainatta ne kadar mahluk varsa siz onu yaratan o yaratıcı olan Rabb'a kulluk edin diyor. Ha demek ki biz çok Rabb'a kul olma tehlikesi var. Burada şimdi bunu vurgularken neyi anlatmak istiyor? O da, daha önceki derslerde de dinlerseniz Şöyle bir ayrım yaparız. Sizi ve sizden öncekileri de yaratan Allah'a kulluk edin diye tercüme etseniz bu tercüme yanlıştır. Orada her ne kadar Allah'ı da kastetmiş olsa Rabbinize kulluk edin sizi ve sizden öncekileri de yaratan Rabbinize kulluk edin demekle Allah'ı kastetmiş olsa bile sizi ve sizden öncekileri de yaratan Allah'a kulluk edin diyemezsin. Çünkü yanlış anlaşılan orada Allah değil, kulluğun hangi battan olduğunu ayırt edemezsin. Yine önceki derslerde de örnek verdiğim gibi başka bir ayeti kerimede ilk muhatabı olan Mekkelilere dönüp Allah orada diyor ki e Allah'a ortak ibadet edin ve abudullaha vela bir bih şey'a ona hiçbir şey ortak koşmayın. Yani Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ona ibadet edin diyor. Allah'a, O'na hiçbir şey ortak koşmadan ibadet edin diyor. Burada şimdi, Rabbinize ibadet edin diyemezsin. Allah'a ibadet edin demen gerekir. Hem de O'na hiçbir şey ortak koşmadan, öbürkünde sizi ve sizden öncekileri de yaratan. İfade ayrımına bakın. Burada Allah'a hiçbir şey ortak koşmadan ibadet edin. Buradaki istenilen bizim İmani ki ibadet olmadığını anlarız. Çünkü imani ki ibadeti Mekke'ler harfiyen yapıyorlardı. Allah'ın yaratıcı, razak olduğunu, müdebbül, emri olduğunu, muhir, mühit olduğunu kabul ettikleri gibi namaz kılıyorlardı, oruç tutuyorlardı, zekat veriyorlardı, haç Bütün bu ibadetleri yapan bir topluluk tekrar ibadet yapın emri gelince demek ki imani barda bir kulluk istenilmiyor burada. Tevhidi bazı kulluk. Çünkü tevhidi bazı kulluk birleme anlamında. Ha, bunu da yine o derslerde örnek verelim. Meallere baktığınızda Allah'a ibadet edin. Ona hiçbir şey ortak koşmayın. Sanki e, şirk koşmak, ibadeti terk etmek anlamındaymış gibi anlaşılır. Halbuki burada o değil. Mekkelilere hitap ederken vaka da bunda bir örnek. Zaten ibadet ediyorlardı. Allah'a ibadet edemedin ama ona ortak koşmadan ibadet edin. O zaman biz tercümeyi yaparken Allah'a hiçbir şey ortak koşmadan ibadet edin. Yani şirksiz bir ibadet. Burada kulluktan bahsederken ki anlatmak istediğim de o kulluktan söz ederken veya kulluk mevzunda yazılmış bir kitap okurken bir konuşmayı dinlerken tabii ki yazan, konuşan hangi baktaki kulluktan söz ettiğini ayırt edebilecek ifadeler kullanma zorundadır. Şimdi dönelim baştaki ayeti kerimeye. Sizi ve siz Ya eyuhanna, o Rabbakumun lezî halakakum ve lezîne min kablikum neallakum insanlar, sizi ve sizden önceki yaratan Rabb'ımıza kulluk edin diyor. Burada devamında diyor ki şimdi e... Ya eyvannâ o Rabbakum ve lezîne min kablikum neallakum tettakun. Ellezî ceala lekumun arda firâşâ. Vessemâ'e binâ'e. وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاً فَاَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَرَاتِ رِفْقَرْ لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ أَنْدَا دَوَانْتُ Yeryüzünü diyor size yatak gibi sere o Rabbimiz yaratacak semayı size bir tavan yapan sonra oradan su indirerek sizi binlerce nimetler çıkararak rızıklandıran Rabbimiz Selat iş arzu, Allah'ı bilerek bütün bunları yapanın o olduğunu bildiğiniz halde ona ortak koşmayın demiyor. Ona denk, en benzer edinmayın diyor bakın. Halbuki bu ne anlamda ortak koşmayın anlamında? Ama ortak koşmayın diyemezsiniz. Ona denk edinmeyin. Ona hiçbir şey denk değildir. Ona hiçbir şey emsal olamaz. Örnekte bile emsallik yapamazsınız. Allah ne terül aladır. Mesela tasavvufun belki ayırdı demezsiniz. Bir şeyhe bağlanmayı e, yüksek gerilim olan kabine ampul bağlama gibi anlatır. Bir aracı olmadan bunu nasıl yaparsın diyor. Bir kralın hizmetçisini haşa şeyhin Allah'ın, Allah'la senin aranda aracıymış gibi örnek gelmesi. Kralla aranda aracı olması gerekir. İsteğini kral duymaz ki. Ona ulaştıramazsın ki kolay kolay aracı olmadan. Ama Allah'a hiç aracı istemiyor. Onun için bu örnekler bile taban tabana tevhidten zırhı örneklerdir. Onun için hiçbir şey Allah'a denk, eş, benzer olamaz katiyetle. Çünkü insanın temel ihtiyaçlarını giderdikleri Dünyayla sıkı ilişkide oldukları bak yeryüzünü size bir yatak, Tava, e, semayı da size bir tavan yapan, sonra oradan suyu indirip size yerden binlerce nimetiyle rızıklandıran da satıyor. Yaratıcı derken bırakmıyor. Neyi yarattığını zikretmeden bırakmıyor. Yarattığı şeylerden en önemlileri yer, toprak, sema, yağmur, ikisinin birleşiminden ekilen ve sulanan size binlerce nimetini veriyor. Hem de burada yaratma çekirdekli, yani sen kendi çekirdekli hiç bir tasarı Efendi. Efendim? Ne dedim, önemli şeylerden örnek veriyor yani bizim hayat, hayatımızla en sık ilişkideki olan şeylerden örnekler veriyor oradan ortak koşmayın demiyor sakın ona eş denk edinmeyin bakıyor şimdi ne anlama geldiğini Kur'an'a yayılmış şekliyle ele alırsanız bakın ne diyor <gülüyor> ektiklerini diyor. bir gün kalkıp bakmışsınız çöz çöp haline gelmiş diyor. Suyu da yerin dibine kaynatıp gittiğimizde size onu tekrar geriye kim verir diyor. Kimse veremez. Kimse mi? Ekersiniz, bakarsınız, yetiştirirsiniz. Bir sabah kalkmışsınız ki bir fırtınayla çöz çöp haline gelmiş. İçtiğiniz suları yerin dibine biz yani indirse göçürüp gitsek onu size kim verir tekrardan? Kimse veremem. O zaman ona hiç denk edilmeyin. Burada ona denkler edilmeyin derken, neden az önce e, fıtri bazdaki şirkten bahsederken bunu tevhidi bazda ele almayın dedim. Şirk ama farklı boyutta, kulluğu farklı boyutta ise kulluğun zıttı olan da farklı boyutta. Tevhid farklı boyutta ise şirk de farklı boyutta. Uluhiyette de bu e, farklıdır. Allah'ın birleme konusunda. Ama ikinci okuduğum ayeti kerimede ona hiçbir şey ortak edinmeyin. Bak orada ona hiçbir şey şirk koşmadan ona kulluk edin. Ortak edinmeden. Demek ki farklı kulluklardan bahsediliyor. Farklı şirk boyutundan bahsediliyor. Ta baştaki söylediğim sohbette de bu kelimeleri tek mana ifade eden kelimelermiş gibi eş anlamlı anlamak, belki küfür ve şirk bazında netice olarak ikisi de ebedi cehenneme götürür. Ayırt edip etmesek ne farkı var deniysem işte bu müşkilatı ortaya çıkar. Eğer siz kulluğun fıtri bazda, imani bazda, tevhidi bazda olduğunu ayırt edemiyorsanız ki ayet bunu en ince lasızlarla sizi ve sizden öncekileri de, sizden öncekileri de yaratan vakfınıza kulluk Allah'a demiyor. Allah'a hiçbir şey ortak koşmadan ona ibadet edildim derken kasıt Allah olmasına rağmen birisinde Rab, Rab'tan da maksat Allah olmasına rağmen öbürkünde Allah'a ibadet edildim diyorsa demek ki burada ayırt edilmesi gereken bir özelliği var. Kulluğun nerede, hangisinden bahsettiğimizi yakalamamız gerek. Yalnız ayırt edilmesi gereken bir şey var. Fıtri bazdaki kulluğa biz icbari kulluk diyoruz. Yani sen istemesen de, istesen de istemesen de yaptığın kulluktur. İmani bazdaki kulluğa biz ihtiyari kulluk diyoruz. Burada senin tercihin mevzu bahisidir. Bazen ayeti kerimede de zikrettiği gibi onları topluyordum. Ha, imani pazdaki e, kullukta iman e, merhalesine ulaşmış. Resulle vahiyle muhatap olmuş birisi emredilen ihtiyari olan kulluğu yapmasa bile kendi bendinde kendi benliğinde icbari olan kulluğu istemeden de yapar diyor. Buna da getir gelen İzahşeri izahsta hadis şeritlerde. şeriflerde İbn -i Abbas'tan, İbn -i Abbas'tan gelen bir nakilde diyor ki, ayet kelimenin anlamında, "Vallallahi yasjulna fi s-amaati wal-ardi", doğan ve kerv. Yerde ve gökte ne varsa, ister istemez. Her şey Allah'a secde ediyor. Nasıl? "Wadillalhum bilhudu wal-afara". Onların gölgeleri sabah ve akşam yerde ve gökte ne varsa ister istemez Allah'a kulluk ediyorlar. Bir kafir misal verirken ne diyor? Kendi isteğiyle secde etmiyor. Buna kerhen bakıyor. Ama onun gölgesi Tau an yani namaz kılmayan bir insanın dahi gölgesi şey diyor ama sahibi bunu ker ker yani kerik görüyor ama gölgesi onu tavan yapıyor isteyerek. Kendisi isteyerek ihtiyari kulluğu seçmiyor. Onun için buna biz fıtri bazda olursa icbari kulluk diyoruz. İstemeden de olsa sahibi gölgesi secde ediyor. Çünkü yerde gökte ne varsa hepsi gölgesiyle sabah akşam Allah'a ister istemez kulluk ediyorlar. Hatta bunu izah eden başka bir ayet-i kerimede gölgeleri sağa ve sola eğilerek uzayarak seçhederler Ve bunu izah eden nakillerde i̇bn Abbas'tan sahabeden gelen izahlar da bunu anlatıyoruz. İmani bazdaki kullukla, fıtri bazdaki kulluk da öyle ayırt edilir. Tevhidi bazdaki kulluk da ihtiyari olduğundan dolayı, yani seçmeyle, isteğiyle yaptığından dolayı ikisini biz bir bapta görürüz. İmani bazdaki kulluğa bazen biz imanı cüzleri diyebiliriz. Namaz kılmak iman cüzlerinden birisidir. Ona imanın şubeleri diyoruz. Ama tevhidi bazdeki kulluk sırada Allah'ı birlemekten, yani kast eder, kastı birlemektir. Bazen imani bazıdaki kulluk ile tevhidi bazdeki kulluğu şu ifadeyle de İmana biz Allah'ı bilmek, tevhide de Allah'ı birlemek diyoruz. Bu toplumda Allah'ı bilmek ile birlemek çoğu zaman %98 karıştırılır. Mesela Mekkeler Allah'ı bilen bir toplumdu. Ama Allah'ı birlemede müşkilatı olan bir toplumdu. Allah'ı bilmeleri yetmedi. Çünkü Allah'ı birlemekle o bilme ancak değer kazanırdı. Onun için dün size tefsiri kısmında da akşam misal verdiğim gibi iman edip dedir imanlarına şirk bulaştırmayanlar ancak hidayet üzeri güvendedirler diyor. Demek ki geçerli olan iman Allah'ın birlendiği bir kulluğundur. Sen onu eda etsen bile bilerek eğer o edanda kulluğunda Allah'a ortak ediniyorsan bu ortaklığı da şu bazda ele almak gerekiyor. Katriyetle zaten bizzat ortaklık değil. Bunu anladınız mı? Yani Allah'la başka bir Allah edinme değildir. Bu muhtam, Adem'den peygambere kadar ve kıyamete kazarda sürecek olan bir esastır. Hiçbir insan Allah'tan başka Allah edinerek Allah'a ortak koşmuyor. Bu mümkün değildir. Bunu anladınız mı? Ee, Takfıt ribazdaki sizi ve sizden öncekileri de yaratan Rabb'unuza kulluk edin derken devamında sakın bilerek ona denk, eş benzer edilmeyin. Allah'a koşulan şirk Denk, benzer eşedinme ile gündeme gelir. Bizzat aynen Allah göstermesin bir Allah edinme anlamında gerçekleşmiyor. Bunu anladınız mı? Onun için bunu da yine derslerde duyacaksınız mutlak. Çünkü la ilahe illallah derken birisi bunun anlamı nedir desek eldar olarak Allah'tan başka ilah yoktur der. <gülüyor> Ezberlediği bu cümle <gülüyor> hakikaten doğru bir cümledir. La ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur demek. Ama bu içi doldurulmamış bir anlam. Çünkü takvikimdeki ortak koşma ancak Allah'tan başka Allah edinirsen ortak koşmak olarak anlaşılıyor. Eş benzer denk edilme. Belki bir tek cüzde dahi benzetmen, hiçbir kimse yani haşa yaratıcılığın hangi cüzü olursa olsun Allah'a eşit inmez. Denk kabul etmez yani. Müşrikler bile karada Allah'a rahatlıkla ortak koşarlarken denizde fın kufırtınıya yakalandıklarında Allah'tan başka kimsenin kendilerini kurtaramayacağını iyi biliyorlar. Bir zaman Şafak Gazetesi, yeni Şafak Gazetesi'nin muhabiri yazdı. Orta Asya bir seferde diyor, devlet başkanıyla, yani başbakanla giderken diyor, uçak bir müşkülat geçirdi diyor. Kırk kızıl diyor, kırk senelik diyor, yani ateistler bile Allah dediler diyor. Yani hiçbir zaman insanda yani bilerek Allah'a Allah'a Allah ortak koşma başka bir Allah edinme anlamında değildir. En kötü ihtimalle onlardaki küfür, Firavun'un küfrü tipinde yani inadi ya. bir imkattır. Hatırlıcan. İnadi bir imkattır. Mesela Musa diyor ya mesela Firavun ben sizin en büyük Allah. Rabbinizim, benden başka bir ilah medindiniz derken Musa aleyhisselam ne diyor daha da sen bütün bunları indirenin alemlerin Rabb'i olduğunu çok iyi biliyorsun diyor. Ha, bildiği halde yapması nedir? İnadi bir küfri. İnadi bir desteşme. Kasıt bu. Onun için bir şirkin, küfrün hangi anlamda kullanıldığını, ibadetin hangi cüzden kastederek söylediğini ki Kur'an'da fark etmeliyiz. Sizi ve sizden öncekilere yaratan Rabb'ınıza kulluk edin. O Rabb'de de ki yeryüzünü size bir döşek, semayı bir tavan yaptı oradan su indirerek sizi binlerce rızkıyla, meyveyle sizi rızıklandırdı. bilerek bütün bunları yapanın olduğunu bilerek ona denk benzer edinmeyin. Nudayız Az önceki sizi ve sizden önceki yaratan tarafınıza kulluk edin. devamı Bazen bizim müşkilatlarımızdan birisi bu ayetin bu kısmını okuyarak gerisine hiç temas etmemek, geçirme. Halbuki bütün bu ayeti e, e, fıtratta bütün olarak alıyor. Ama öbür okuduğum Mekkelileri ilk muhatap edilen ayetten Allah'a hiçbir şey koşmadan ona ortak edin diyor. Kısadan içinde toplayırıyor. Çünkü onlar Umar zaten de. yeri ve göğü yaratan, yaratanın kim olduğunu sorsanız ne derler diyor. Umar, Allah. Allah. Zaten biliyorlardı. Demek ki o uluhiyetteki kulluktan bahsediyor. Uluriyetteki kulluk da birlemedir. İmandaki kulluk ise bilmedir. Onu vahiy takdir eder. Sen olduğu gibi hareket edersin. Hatta bu bilmenin, teslimiyetin birbirine intikalinde mesela bizim topluma yakalatamadığımız diyeyim ben. Adam geliyor şimdi, geçen internette sordular. Ben diyor elimi bağlamadan namaz kılsam ne olur diyor şimdi. Bazı şeyleri basit gösteriyor. Namaz bozulur mu? Burada biz o şeyle namazın bozulup bozulmadığını değil. Zaten böyle bir şeyi soran bir tembelliğin başlangıcıyla buna giriyor. Halbuki Allah Resulü'nden gelen adı şeritte birisinin sol eli sağ elin üzerinde namaz kıldığını görüyor. Allah Resulü o namazdayken gelip adamı sağını alıp solun üstüne koyuyor. Biz nebiler böyle yapmakla emrolur biz Resul'ün ne dediğine bakmalıyız. Ha ben elimi böyle koysam namaz bozulur, bozulur mu desen kim pekba verir bunu bu hükmüne? Ama nebi böyle yapmıştık. Biz nebiler böyle Yapmakla ne oldu. Biz bunu anlamalıyız. Yaparsak bunun nedir? Yapmazsak nedir? Onları itaatsizlik diyemez miyiz hocam bunu? Genel anlamda gider ama hükmünü vermeyeceğim. Peygamber böyle diyor. Bitti. Sen bununla sorunlu biz nebiler böyle yapmakla nevruhunduk diyor. Çünkü nebi bile aldığı şeyi cebdol Biz de... böyle nevruhunduk diyor. Ha, burada bunu yapmazsan bir şey olmaz. Şöyle olur, sizine gitmiyor. İbn-i Abbas'a bile secdedeki el meselesi sorulduğunda tamam mı? Abdullah İbn-i namazı, o yaptığı anlatılınca, her kim Peygamber'in namazı gibi namaz kılmak istiyorsa öyle namaz kılsın. Ama sizi yapmazken görüyorum. Yapan yapıyor, yapmayan yapmıyor diyorum. Hüküm vermiyor bak. Ama her kim peygamberin namazı gibi namaz kılmak isterse böyle Cenab-ı Hakk'ın. Abdullah'ın Zübeyli'nin namazını soruyorlar. Kaldırırken de namaz kitabında var. Bunu anladınız değil mi? Yani Allah'ı bilmek, birleme, fıtri bazdaki kulluk bizim rahatlıkla ayırt edebildiğimiz şeyler olmalıdır. Değilse bir büyük bir karmaşa yakın yaşadık. Bunu anladın mısın? Ne demek istediğin? Demek ki o dersleri baştan bir dinleyeceğiz. Ben şu kısa kısa başlıklar halinde geçtiği mevzuda sabahki derslerinde birleştirin. Bir bütün oluşturduğunu görürsünüz. Başlıkları yakalayın. içini, her dersi dinlemenizde bir şeyle bir şeyi anlar korsunuz. İkinci bir şeyi anlar korsunu ve bu dolar. Daha önce yapılmış yani bir dersin dinleyin tekrar ama bir şeyler kat... ha, bir şeyler katarak ekleyerek ziyadelikle dinlenemiz gerekir. Ben size zamanında uygun dedim. Neden öyle kati hemen kalkın yatın diyordum ben böyle hesabını sormak için. Evet. Çünkü ben siz onu kiye kadar tutsaydım ya bırakmadım ki ev sahibi olarak bu yaklaşımdır, dır olay olanın derdini. Eh, bu da işte kaç dakamız? 47 oldu ya. ya. Evet. Allah, razı olsun. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Her zaman her yerde erken derken konuşmamıza değil. Anlıyorum Sizden bunu. istenilen fıtri bazdaki şirketler neyi kastetti? Bunu anlamanız için fıtri bazdaki kulluğu bilmeniz gerekir. İmani bazdaki kulluğu, tevhidi bazdaki kulluğu bileceksin. Çünkü kulluğu ben tek başına anlattığımda yani insanın bir kulluğa programlandığını söylüyorum. derslerde. dinlediniz <gülüyor> mi? Ha, e, ihtiyari e, icbari ve ihtiyari dediğimiz kullukta Allah'a kulluk sizin tercihiniz olan kulluktaki tercih hakkınız kulluk yaptığınız ilahınızı seçmededir helaldan yerseniz Allah'a haramdan yerseniz şeytana deyince demek ki bir insanın haram yemesi bile Allah'tan başkasına kulluk bu şirk midir diye hemen oraya götürüyorsunuz neden? kulluğun hangi battan bahsedildiğini ayırt edemezseniz, onun aksinin de ne şekilde bu kurulduğunu hiç ayırt edemezsiniz. Önce bunu yakalayacaksınız. Bahsettiğiniz kulluk hangi battan? Onun aksi de hangi battan? Öyle bilirsin. Bunu anlatabildim mi? Bunu yakalama zorundayız. Çünkü az önceki ayette de dediğim gibi, Orada sizi ve sizden öncekileri yaratan da kulluk edin derken oradaki kulluğu ne anlamda kullanıyor? Allah'a hiçbir şeye ortak koşmayın. Koşmadan ibadet edin derken oradaki kulluğu hangi anlamda kullanıyor? Bunu ayırt edemezsen bir sürü kalmışlar yani olur. Yerlerine ya, dolduracağız. Siz şimdi önceden de öğrendiğiniz, dinlediğiniz bazı şeyleri hemen bununla alakalandırıp e, mevzusuyla değil, bizzat da alakalı olduğu yerlere çekerek sorular geçiyorlar. Evet. Bizzat dersin kendisiyle. Evet. Buyurun. Hocam sizden öncekilerin e, Rabbine e, sizi ve sizden öncekilerini öncekileri o ayeti biraz açar mısın hocam? yani Açıklamasını. Şimdi bunun neyini açalım? Buradaki istenilen kulluk Rabb'a dönüştür. Yaratıcı olan Rabb'a. O zaman buradaki kulluk öncelikli olarak fıtriyi bazıları. Yani fıtriyi anlamda Şimdi, Mesela yeri yaratan, bir döşek gibi yapan, Hı. sana bir deveye bak diyoruz. Bakmıyor musunuz nasıl yaratılmış? Sadece deve olarak mı algılayacağız? Hocam? Değil, Derip başa adren, Devamlı derslerde dediğim gibi verilen örnek emsalleri içinde geçerli. Hı. Yani bir çiçeğe bakıyorsun, bir hayvana bakıyorsun. Yani o muhteşem, harika haline yani yeryüzü derken içinde hayvanlardan bahsetmeye ihtiyaç duymuyor. Ama örnek emsal olsun diye deveye bakmıyor musun diyor. Deveden ne kadar daha muhteşem yaratılanlar var. Aslan araya bakılsak değil mi? Ondan sonra bakmıyor musunuz diyor Allah'ın rahmet eserlerine. Koskocaman yeryüzünü öldürdükten sonra yeryüzünü öldürdükten sonra bir bütün olarak diyor. Binlerce bitki ölüyor mu o kışın? Evet. evet. Ve o binlerceyi de tekrar diriltiyor. Eğer biz kış mevsiminden başka bir mevsim tanımasaydık, bilmeseydik, şu ağaçların yen meşil olup, salkım salkım meyve vereceğine kimi inandırabilirdik? Kimseye inandıramaz. Yani bir insan kışın başında doğup, kışın sonunda ölseydi, kimseye inandıramazdı. Nasıl anlatırsın? Nasıl anlatırsın? Ama sana, sana öldükten sonra dirilmeyi anlatabilmek için Bakın Allah'ın rahmeti serilerine. Koskocaman yeryüzüne bakın askerdeki gibi herkes yanındakinden sorumlu. Fırçayı yanındaki yer. Hocam, sen abi... <gülüyor> ha, o ben... ha, koskocaman yeryüzünü öldükten sonra nasıl diriltti diyor. Yani seni mi diriltemeyecek haşa? Sen bu kainatta bir çiçek kadar belki yaratmada harikalıyın. O çiçek senin ömrün boyunca kaç nesil veriyor ve kaç kere ölüyor, kaç kere diriliyor. Benim şuraya ektiğim güller bile on senedir, on kere öldü, dirildi. Ben daha diri olarak gidiyor. Oradaki bahsetmesi, semaya baktın şimdi. Anladım onu. Yani. Oradaki kulluk, fıtri bazdaki. Bunları anlamak. Bu da aklın idrakini. Ya bakıyorsun. Allah'ın mülkünde sınır var mı? Yok. Allah'ın yaratmış olduğu şu kainat dünya değil. Şurada biter desen bile bu ne anlama gelir biliyor musun? Hayır. Sınırı şuradır desen bile ne demek biliyor musun? Ondan öte tekrar bir yer başlıyor demektir. Başka bir şey olduğunu gösteriyor. Bu açık. O zaman Allah'ın mülkü sonsuz, sınırsız dediğinde bu kelimenin içini düşünerek doldurmaya çalış Hocam mesela direksiz diyor, <gülüyor> bu saatini bile kapatamıyorlar. Düşün. Yani Düşün. Allah'ın mülkü sınırsız derken kelime olarak deyip gitmeyin. Düşünün bunun içini doldurun. Allah'ın mülkü şurada bitiyor desen bile başka bir yerin başlarız. başlangıcı demek. Yani hocam imanı kavramamız için fıtratı çok iyi anlamamız gerekiyor değil mi? Fıtrat imanın altı yapısı. Çünkü bütün imanın fıtrata Tabi sahip olduğumuz değerlerin varlığını hissetmeli. Evet. Çünkü varlığını da hissetmediğin bir şeyin ne değerli olduğunu anlayabilir misin? Anlayamazsın. Yani mümkün değil Allah'ın şu ihsan ettiği bir mercek göz ya. Ve ama birisiyle röportaj yapıyorlar. Hem de doğuştan. En çok neyi merak ediyorsun? Tabiattaki renkleri diyoruz. Ya bu ne muhteşem bir nimet değil mi? Yani hiç renkin adını duymuş sadece biliyor musun? Kırmızı işte kırmızıdır derken nasıl anlatırsın hiç görmeyen birine? Çünkü her şey onun için simsiyah. Yani Allah'ın verdiği nimetler Allah. İnsan ancak ondan mahrum olduğunda anlıyor. Biliyor musun? Onu da anlamıyor çünkü kafayı sıktırıyor, sabır dedemiyor. Hocam daha önce senin derse dediğiniz gibi yani müşkilat veya dert değilmeden önce tedbir evet. alınır. Onu anlamak yani. Ama biz ondan mahrum olunca o şeyin kıymetini ancak yakalayabiliyoruz. Ve burada tatlındaysanız sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbimiz derken ondan sonra yeryüzünün semayere direksi semadan yağmur indirip yeryüzünden binlerce nimetiyle sıklandı. Hep akla dönüktür. Bak. Kaldır bak diyor. Direksiz. Hem de bir de hiç çaplığa yok. Bazen direksizlik o zaman bir taban yaparsın ama bir çaplak böyle. Hem de hiç çaplak. Bir daha baktır, belki birincisinde de göremedin. Hı hı. Sen hı hı. akla Bu potaka bile aylarca, bir resim için de hiç bir bağlantı yok. Duruyor böyle İnsan Allah'tan. Hağa yani kavramı derken sırtına dönük, sırtına diye anlıyor ama bu şey. Gayet açık. Bakınca Ama namazı, namazda secdeye sana Adem'e secde edeceğini dediyse, hayır diyormuş o yok. Çünkü iblisin aklı kendisinden ondan daha hayırlıydı. Benim iki elimle yarattığıma, seci yarattığıma secde etmeni emretti Adem'e de yani. Burada önemli olan senin secde ettiğinin keyfiyeti değil. Allah'ın emretmiş olmasıdır. Bu kadar. Önce, Onun için imani bazda, vahide, nebiye muhatap olduğunda isaretlerine ulaştığında aklına yatmış yatmamış. Boşuna gitmiş gitmemiş. <gülüyor> önemli. İdrak Şimdi de bitti. Şimdi vahiy emredildikten sonra ona itaat etmemize fıtri bir bozultu mudur yani? Aklımına itaat etmemize. Sabahki derste dedim istememize rağmen imani bazı bazı şeyleri yapamıyorsak mutlak tabanında, altyapıda, fıtratlı Fıtratın bir bozulma var. Aynen Ebu Sistler'in yalanından, ya yalan söylemeden çekilmesinden anlattım. Eğer biz bunu kendimizde güçte yükseltemiyorsak çünkü bayağı bir aşınma olmuş, yalan olmuş. Bari çocuklarımıza bu intikali. Bunun taviri nasıl olacak hocam? Motevardaki bu tutukluğun? Yusuf'a bir, bir soru bakıyorum. Yani Laşk tüm motorun bazı şeyler. Yeni parçalar var. Çok para harcayamaz. E i̇nsanda Değil da mi? yeni parça da olmuyor. Evet. Yani yalan denilen du duyguya eğilimi olan, dürüstlüğü kaybeden birisinde o bir parça diye ki çıkarıp da 0 bir tane koysam. O baya ne de olsa yama olur. Zorlanır, bazen can çıkar huy çıkmaz derler ya, onu huy ettiysen işin bitmiştir. On yıl bir adaya tek başına yaşatırsan gelmez. Ya, Şimdi iki insanlar sermaye sessiz. O zaman daha da. imtihan denilen bir şey o var. Baya. Baya. Çünkü Baya. tüm bu değerler ikinci bir insanla gündeme gelir. Kendi kendini aldatın ya o kuyruğun satın. Kendi Hayır, kendini, yani. kendini aldatın orada yani. Sözlü insan nankör ederken o zaman o fıtri boyutta bozulmaya mı nankörlük olarak? Onunla başlar ama illa olmaz. Ben i̇lla değil genel mi? Genel ifadeyi kullanamazsın. Öyle evet. mi? Tabii. Ama evet. insanın tabiatında nankörlük vardır. O zaman tehtimiyet ve terbiye yani, var. O hasretleri biliyorsunuz, Mesela sanıyorsun. Tam sonra insanlara... Çok gene öğrendiğiniz kırıntılarla bakıyorsunuz. Evet. Mevzuyu yakalamaya çalışmıyorsunuz çocuklar. Daha önceki öğrendiklerinizle muhakeme ederek yaklaşmaya çalışıyorsunuz. Bu büyük müşkülah. Dersleri dinleyin. Tekrar tekrar dinlememizde. Öncekilerimizde. Hatta birçok olarak dediğimiz tarzda çok kaybolur. Tarz da. Biraz da heyecanlandırıyorsunuz. Onu açık söylüyorum. Biraz da. Daha... Soru sorarken biraz da. Daha... Ondan kısımda sığırmayız. <gülüyor> şey yapıyoruz yani. Hocam o zaman. Az... Huluhiyetle ilgili. Evet, teşhir koşan birisi. Mazeret olarak yani şu fiil fakat onun kişi bunda işim dışında da. soruyorum hocam. Kafama takılan bir atardır, şey met mevzuunda. Ders mevzuunda sormuyor mı başka? Başkayı başla sen. Ha. Güzel. Bunda önce. Yine kaçar. Evet. önceki sohbetlerde değiştimiz zaten. Evet. Futur boyuttaki şirki biraz açacak yani. Sadece o boyuttakinin tevhidden farklı olduğunu anlayın yeter. Evet. Peki idraktaki şirki nasıl bağlayacağız hocam? Onu az önce dersin başında edin. Demek ki Rab'ın yani varlığını kabul de. Nasıl şirk olur? Onu da sizi ve sizden öncekileri yaratan Rab derken dikkat edin. Benzer denk eşedilmicek. İşte orayı biraz açar mısın? Yani? Açtırma demin. Yahaleyemedim şimdi soruyorum hocam. Sorduğunuz soruyorum. Tamam demin. Hadi ne <gülüyor> diyeceğiz hocam ben yani şimdi. Sonra, o ayetin şeyini anlamadım hocam. Ondan sonra o, hiç girişi derdim <gülüyor> bak başla. Demek ki başka bir Rabbın denkliği özü Çünkü başka bir Rabb edilme denme özü ki sizi sizden öncekileri yaradan Rabbınızden alıyorsunuz. Ha demek ki burada Rabblar çok. Önemli olan yaratıcı olan da. Yaratıcı olan Rab'la krala aynı şekilde itaat yoktur. Yaratıcı olan Rabb'a itaat mutlaktır. Ama yaratıcı olmayan Rabb'a itaat mukayyettir. Peki Yusuf Aleyhisselam'ın oradaki hocam Kral, kralı kast ediyor. Çünkü krala da bir itaat vardır. Bize de vardır. Yani devlet idarecisine, bizden olan emir sahiplerine idare. Ama o itaat mutlak değildir, mukayyettir. Hocam, sütribanlardaki sorumluluk sadece benim bir Rabbim var mıdır? Yaratıcı bir var. Rabbim varlığını kabul etmez. Bu mudur sadece? Tabii, vicdanın iyi ve kötüyü ayırt etmez. Ayırt etmez. Çünkü emredilen bir şey yok. Şu haramdır yok. <gülüyor> Yaratıcı Rabbim varlığını kabul etmez. Etmelerken tek olarak kabul etme yine değil mi hocam? Ona eş denk edilmediyor. Bırak ikincisini. Yani Ayar. Buradaki Çünkü şey o sadece. teklikle birlemeye ayırt etmiyorsunuz. Allah'ın vahtaniyetini tekliğini kabul bütün insanlar da la. Evet. Allah'a birleme demiş evet, Sorun zaten burada hocam. Çünkü Allah'a ortak bizzat koşulmuyor. Anladım hocam. Bizzat yani bu, başka buradaki... bir Allah var diyerek değil. Anlamak. Kelimeleri anlattınız. Vurgulananı değil. Allah'ı bilmek başka, Allah'ı bir kabul etmek başka, Allah'ı birlemek başka. Bunlar birbirinden farklı olduğunu da ayet etmelisiniz. Bunu yakalarsanız o zaman Allah'ı bilmek ne demek? Birlemek ne demek? Allah'ı bir kabul etmek zaten, hiç kimse zaten iki demiyor. Buna atayış işte dahil. yani o ayetteki ona benzer eşler, yani benzerler edilmeyince ona vermeniz gereken şey birilerine de sevdetmeyin manası mı çıkıyor yani? Maksadını anlat. Diyelim ki sevgiyi ona vermen gereken sevgi bir başkasına vergi. Fıtri bazda diye. bunun ölçüsü yok. Değil mi? Kullukta var. Fıtri mı? bazda sevginin hiçbir şeyin ölçüsü yok. Ölçüsü yok. Yani. Yani kulluk devrediyor ya. Çünkü sevginiz. Fıtri, Fıtri bazda seversen Hayretten mi yakalatamıyorum herhalde. Fıtri bazda sevgi sana ne seven en yakın olan, anan, baban, kadın, çolukcunun sana iyiliği dokunan. Allah'ı sevmek, Allah için sevmeli bir ayrım yok. O imanda muhatap olduğu şey demek. Ama bir hırsızı sevmeye dikkat edeceğim. Doğru sözcüğü sevmeye dikkat edeceğim. Bu şey hırsızı Hocam hırsız sadece burada mal çalan anlamında değil, değil. Mi hocam yani. Yoksa barakasına yok. ait olan şeyi çalmadır. Tamam. Hakkın olmayan bir şeyi almadır. Beni sev. Haricilerin buradaki müşkilatı sünnete gitmemeleri mi, ithal etmeleri mi? Cehaletin özü olmadı. Bu ayeti olmadı. Hıfri bazdaki şirket Tevhidi baza kışıdık başına. Şu Allah diyor ki bak özür, özür yok diyor. Yani böyle demeyesiniz diye diyor. O, onlar bu sefer. İşte orayı tam bize bir ayırt etmemizi sadece bir şekilde anlatsanız hocam. E sadece zaten baharat maharat kalmıyor. Ama, ama ayırt edeceğimiz şekilde. Onlar... Önce bunu yani. yakalarsanız sıkı bazdakine dedim ya bu ayette iki tayfenin müşkilatı var. Sen yani. başlığı attın. Birisi muteziledir. Akli yaklaştığından görünüşe de mantıklı. Ee, İblis de zaten öyle yaklaşmıştı. İkincisi haricilerin o da neden karıştırıyor? Ee, fıtri bazdaki şirki hemen tevhidi baza taşıdığında. O zaman fıtratı anlamadıklarından anlattıklarından dolayı kaynaklı. Şimdi, ben ne diyorum? demin ne tepinip duruyor? Üç şeyi söyledi ya. kızı denizden çıktıktan sonra. Bize de böyle bir ilah edin denilenlere. İlendir. Eğer önceki kısım geçerli olsaydı kıyamet gününde böyle demiyesiniz ya ayeti de delil getirmeliydi. Ama siz cahillik yapıyorsunuz. Mağazın secde özür olmaması gerekirdi. Sakın bir daha bunu yapma diyor de bak kep fıtratı barki ni yapsaydım onlar mesela bu sefer şık olmuş olmayacak böylece. Başka mesela bakken gene orada tabii ki. Ala, <gülüyor> yani şimdi bu şey ayırsanız olmuyor mu acaba mesela işte fıt, hep fıt, fıtrattaki şey işte şudur, bizden, mazerettir. şudur mazerettir. Tevhid de şudur dediğinizden dolayı. Mazeret şudur tevhidteniz her. Böyle hocam, bir ayrım yok Sonra kardeşin herhalde şunu sormak şey. Fıtrattaki şirk dediği şey şu. Evet. Fıtrat'taki şirk. Dediniz ya geçenki sohbetimizde akline çatlandı. E, fıtrattaki şirk. Yani fıtrata dönük kulluk yani vahiy geldikten sonra mı başlıyor? Abi işte karmaşık. <gülüyor> çık çık abi sen işleşer. Hocam, üç fıtrattaki şirkten bile tane örmek istiyoruz Bak şimdi. İmanda şirk olmaz. İmanda küfür olur. Olma. Küfür. Olma. Ya fıkri boyutta ya da tevhidi boyutta. Çünkü olay imanı var. zıttı kısırdır. Nasıl yani? Demek ki soruyla halledilecek şeylerimiz yok. Dehteri güzel güzel dinleyeceksiniz. Hocam imanlarla zorun bulaştırmayanlar demeyeyim, nasıl imanda şirk Tabii Önce imanı kabul ediyor. Sonra de problem çıkıyor. Nasıl bir kere şirk olmaz. İmandan sonra şirk. Tamam olmuş. imandan sonra işte. İşte imanda değil imandan. Sonra ama yok. imanı kabul ettikten sonra bulaştırıyor işte. Yani. İşte, işte birlemedin ya tevhit var. Ama imandakilerin zıttı küfür dışı değil de. Kayıtları dinleye kayıtlar aslında. Hocam dizini var hocam, dinle anlayanlar anlamayanlar anlasınlar. Al, kal kaldı Şimdi bu derste vaaz ve irşat tipinde dersler değil çocuklar. Hı. Hı. Yani bir öncekini yakalamakla bu da tedrici birden bile gitmez bu. Ancak onu hap şeklinde düşünürsünüz. Hepsini aynı anda yakalarsanız daha önceki edindiğiniz bilgilerdeki çarpıklıklarla karşılaştırır. Kıyaslarsanız korkunç bir karmaşa çıkar, işin içinden çıkamazsın. Yani misal olarak şu bir misal yani. <gülüyor> Mesela benim şu anki tasavvufçular yaptıkları genelde değil, isim ve sıfatlarda şirke düşmemedir mu fakat diyor e, işte meseleyi bilmemelerinden şirkete tabi vesaire bunlar şimdi bu konuda yaptıkları aşırı şirk olmasına rağmen mazurdur. Mazeret muyuz? Ben gerekiyormuş. O, o mevzu da o mu da hocam. Bu mazeret diyor muyuz yani? Mesela mazaret bu mudur cihadette bu konular? Sen hocaların hükmü istiyorsun ya. E şimdi hüküm istiyorsun. halini cihadetin mazaret olsun adına derken genel anlamda bir silitat var. O. Dersiniz o dedi. Ben burayla bu, bağlantı bak, kuracağım hocam. Geçmiştopam doğru. Ya bağlantıyı kurmayın. Tamam. Önceki birikimlerinizi daha bağlantılıyorsunuz. Ben daha baştan dedim sana niye öncekilerle alakalı mı diyorsun? Sen o alakayı kurunca işi çok geniş anladığını düşüneceksin. Ama anlamı olmayacak. O zilir, zilir